Bismillahirrahmanirrahim Konumuz Gerçek ve Geçici bayramlar İki türlü bayram var Biri geçici Bayramlar, biri de Gerçek Kalıcı bayramlar Hepinize inşallah Mübarek bayram mübarek olsun Bayramların tarihi eski çağlara dayanıyor. Hazır Musa Aleyhisselam Hazretleri şey cevap verdi Şiravuna Kale ve Udüküm Yevmiz Zîneti Musa Aleyhisselam Hazretleri tur Peygamber olarak Şiravunu davete geldi. Şirav'u sordu Hazım Musa'ya: "Ya Musa, peygamberim de iddia ediyorsun ama elinde bir kanatın var mı? Mucizen var mı?" Helinde asası vardı. Maliği asa, bunu Yer vurdu, bir ejderha oldu. Şirav korktu tabii, kaçmak istedi. Bir de ki Şirav'un: "Ya Musa, sen dedi Siyir iyi öğrenmiştim. Ben bunu bilmiyorum dedi. Bana bir gün dedi ver dedi. Bana bir gün ver. O gün ben bütün sihir toplayayım. Onlara boş. Kardek Musa Selam. Evet dedi küm zineti. O gün dedi vaatimiz gün. Yevmi zine Zine süs anlamına geliyor Süs gülü olsun yani Onlar Firavun kavmi bayrama öderlerdi. Yani O zamanda bayram vardı Eğer bir bayram Dini temele dayanıyorsa Dinselse ibadete başlar Eğer din dışı ideolojiye bağlıysa Törene başlar İki örnek var imiş bu konuda. Biri İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi toplumu. Allah Teala görüyor bize re ve tallahi leki denne asna İbrahim Aleyhisselam Allah yemin etti. Ve tahlah alaymederim ki leki denne asna meküm putlarınızda bir şey yapacağım be dedi. İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi putperestti. Urfa'da eşyalarda. Hala kale duruyor orada. Nebude'nin kalesi. İbrahim Aleyhisselam'ın babası Azer, o da ne yazık ki putperestti. Hatta put yapardı. Neydi bunların putları? insan şeklinde yani heykellerdi. Ağaçtan taştan yaparlardı. Ondan bir bayramı vardı. O kavminin bayram bayramı vardı. Yılda bir defa. Bayramlara gelince babası İbrahim Aleyhisselam'ın tuttu elinden zorla bayrama götürmeye çalışıyor. İbrahim biraz gittikten sonra başladı ayaklarını sanki yere sürtmeye. Zor yürümeye başladı. Derken yere çöktü oturdu. Baba Ayaklarım çok rahatsız. Ayağım yere basamıyorum dedi. Uzandı yere. Babası bu bıraktı, gitti. Onlara giderken Harakada İbrahim Ersin bunu söyledi. Baten tüveli müdürün siz buradan gittikten sonra ben de taneye girelim, onları ben kıracağım dedi. o toplumun şu aleti vardı tabi onların bayramları dinsel olmadığı için ideolojikti. Yani sapıktı. Mabette tapınakları vardı. İçinde tuttur heykelleri vardı. Bunlar bayramına çıkmadan önce o tapına girerlerdi. Oraya yemek koyarlardı. Tabi yemek koyarlardı. Ve kutlarına ...sayıklı duruş yaptıktan sonra... ...bayrama giderlerdi. Dönüşte... ...yine ayak putaneye gelirdi bunlar... ...yine saygı duruş yaparlardı... ...elene giderlerdi. İbrahim Ersan'da da bunların putane ...kırdı. Ben bu konuya fazla girmeyeceğim... Ama şu... ...demek ki... ...eğer bir milletin... ...bayramı... ...kökünü dine dayanmıyorsa. Onların bayramı neye tapınıyorlarsa oradaki törenle başlar. İkinci örnek İran'dan vereceğim. İran, İslam'dan önce mecusiydi. Mecusi ateşe tapın anlamına geliyor. İran halkı henüz hazret olamamıştı. Kabile kabile ...darlık yaşıyordu bunlar. İlk olarak... ...Cemşid diyen bir kabile... ...reisi parladı Etrafını... ...Egemenliği altına aldı. ilk defa... ...İran'da devlet kurdu. Ve tahta çıktığı... ...günde 21 Mart'ta... Olduğunu. ...o günü... ...bu irayeti bayram olarak... ...Nevruz denildi bu... ...Nevruz... Nevruz Farsça bir kelimedir. Nev yeni demektir. Ruza gün demektir. Yeni bir anlamına geliyor. Bu Cemşit olsun, İran halkı olsun, onlar ateşe tapınıkları içinde ne yaparlardı? Tabi bunların da bayram törenleri atletine başlardı. Erkenden gelirdi. Ateşin etrafında tavaf ederlerdi. E, saygı yaparlardı. ateşi yaparlardı. Demek ki bir toplumun bayramı eğer dine kökenen olsa, onların bayramı böyle törenle başlıyor. Neye tapınıyorlarsa, yollarsa o takvunduğu yerlerinde törenle başlar. E, günümüzde hala bu şey devam ediyor. Ateş-i Perişlik Niyazi İslami bayramları önemli gelen şimdi inşallah. Diğer toplumların bayramları, bir devletin kuruluşuna, bir ünlü hükümlerin tahta geçişine, mesela Hristiyanların da mesela doğumuna, ki bayramları kabul ya bunları böyleyken. Şimdi İslami bayramların özeline gelince Peygamberimizin doğumu bayramlara kabul edilmedi. Peygamberimizin doğumu doğum günü İslam'da bayram değil. Ve kandil ederiz, dua ederiz, bayram değil ama. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin Mekke'den Medine hicreti büyük olay. Bir dönem kapanıyor. Karanlı dönem kapanıyor. adına geçiliyor. Ama o günde bayram olarak kabul edilmedi. Medine'de ilk İslam devleti kuruldu hicretten sonra. ilk olarak Medine'de yeryüzünde İslam devleti kurulduğu halde o gün bile bayram olarak kabul edilmedi. Yine Bedir Savaşı ilk meydan muharebesi oldu. İslam'a bir zafer kazandı. O Bedir zaferi de yine bayrama dönüştürülmedi. Yine bunun dışında Mekke'nin fethi. En büyük fethi oydur Mekke. İslam'ın kalbi Mekke Kabe'ydi. Kabe şerifet olundu. Kutu arındı. Bayram olmadı. Peki İslam bayramların kökü neye dayanıyor? İki şeye dayanıyor. Biri oruç, diğeri hacı kurban. Bir ay oruçtan sonra bayram yapılıyor. Oruç nedir? İslam'ın beş şartının biri İslam'ın beş şartının biri oruçtur Müslümanlar bir ay oruçlarlar buna şükür olarak Mevlam bunlara o günü baram veriyor ikincisi hac ibadeti Arafat'tan günü Arafat günü Arafat'a durulur baram birinci günü minaya gelinir şeytan taşanır kurban kesilir. Yine diğer kurbanlar kesilir. O gün yerine barem yapılır. Demek ki İslam özü şudur. Bayramlar ibadete dayanıyor. Bir insan Ramazan'ı tutmuşsa onun barem yapmak hakkı var muhtelendir. Bayram köküne içme budur. Ramazan'a gelmiş bir ay hemen işte başım varıyor. hafif şekerim var. Biraz tansiyonum var. Şuyum buyum var. Ama biraz zahmet çekilmesi gerekiyor bunda. Kaptanma gerekiyor buna. Ama kaptanmamış. E ben şoförüm de yola çıkıyorum diyor. Ama arabası klimalı mı? Arabası klimalı. Yani şöyle devizine gitmiyor. Arabası klimalı. Eee İftar vatine de lokantaya gidebiliyor yollarda yiyebiliyor. Oruç tutmayan böyle şey. Demek ki kim oruç tutmazsa bu ibadetten yoksun mahrum kalırsa gençli onun mahrumu değil mahrum. İkincisi demek ki hac meselesidir. Ona bir. Şimdi neden böyle oldu acaba? Demek ki gerçek da ibadetin sevabına bağlı harit aleminde. Gerçek bayramlar. Şimdi bayram ne anlamına geliyor bayram? Ona bakalım. Sümiyeiden bayrama Arapça'da ıyd denir. Ayın ye dal. İd denir. İd avdet kökeninden gelir avdet gelir. Allah'ın insanı bol olur bayramda insanlara. İkincisi Veli Avde'yi bir sürülü galiben genelde bayramlarda bir sevinç neşe olur. Burada galibendir İbn-i Hazretleri. İnsanlara göre bu zamana göre değiştir buyuruyor. Yani bayram sevinci e kesin olarak herkese bayramda sevilmez bu kişilere göre değişir, zamana göre değişir. Öyle insan var ki bayram günü ağlar. En yakını kaza geçirir. Telefonla haber gelir. Ölümü olur derdi olur e cezaevinde olur savaş olur, deprem olur serfaketi olur demek ki dünya bayramları anlam olarak her ne kadar sevinç neşe anlamına gelse de ama kesin değil. Kesin değil. Kimi ağlar, kimi biler muhtemelen bayramda da. Şimdi girelim inşallah İslam bayramların kutlanmasına, İslam bayramlarına. Bülü Aleyhisselam Hazretleri Men ahya diletel fıtri ve Allah'a. Bir kimse Ramazan bayramının gecesi ile Kur'an bayramı gerisini ihya ederse bakınız İslam'ın bayramlar daha geceden ibadetle başlıyor. Bir kimse Ramazan bayramının gecesini, kurban gecesini iyi ederse lem yutmuk kalbı o kimsenin kalbi gönlü ölmez, gafil olmaz. Yeme temur kulu, kalplerin öldüğü zamanda, gönüllerin gafil olduğu zamanda, insanların danık olduğu bir zamanda, kim ki bayram gecelerini ibadete geçirirse onun kalbi gönlü ölmez neden buradan peygamberimiz kalbi ölmez bu muhteremler insan özü kalp gönüldür kalp gönüldür insanın özü kalpteki inanç neyse insana bağlıdır sabah oldu gece geçti Neyle başlıyor dini bayramların törenleri? Herhangiyle camilerde namazla tekbile başlıyor. Şu güzelle bakımlı törenler. Din dışı bayram denen törenlerde olabiliyor. Her şey olabiliyor. Dini bayramlarda camilerin dışına cemaatler taştığı halde kimse karınca ezmi bile bir kardeşlik böyle, Birlik, beraberlik ruhu ancak ki camide olabiliyor muhtemelen. Mesela günümüzde çok duran bir mesele bu böyle. Birlik, beraberlik, kardeşlik. Nasıl olacak bu? Tam bu boş lafı olmaz ki bu Eylem lazım buna. Neden eylemde böyle? İşte camilerimiz, örnek camilerimiz böylece dili, rengi, eklediğim ne olsun olsun insanı bir araya getiriyor, kardeşçe kübre yöneliyor. Namusun elhamdülillah. Şimdi gidelim inşallah bir de gerçek ve kalıcı bayramlara gelelim bu bayramlar geçici Böyle çocuk vardır çocuk olduğu halde babacığı anneciği ona bir şey alamamıştır çünkü üzgündür baklar çocuk bile bu bayramlarda gelin inşallah gerçek bayramlara de gerçek bayramlar bir Bir kimsenin o günü o günü eğer günahsız geçerse o günü o kimsenin bayramı işte müteferrik. Ya yani bir kimse bir gününü eğer günahsız geçirebilirse akşam olduğumu mı o o bayram olmuş oluyor. Neden acaba? Bunu halletsem adetleri derim. İza ez nebel aüldü Bir kul, bir insan bir günah işlediği zaman Ne kötü fi kalbi nüteten sevdaa. O kimsenin kalbinde siyah bir nokta oluşuyor. Demek ki bir kimse, bir Müslüman kimse bir günah işlediği zaman, Hemen o anda o kimsenin kalbinde göndünde siyah bir nokta oluşuyor. Bu nokta acaba küçük mü büyük mü acaba? Günah ile orantılı. Yaptığı günah küçükse küçük nokta oluyor. Günah büyükse nokta büyük oluyor. şeyin taber evvel bir kimse aldandı, günah işledi. Mesela bir erkek bilinçli olarak hastan bir çıplak harama kıza baktı. Haram işledi. Ya da mesela bir hanım unutarak başa dışarı çıktı, başarı çık. Şeyin Tabe hemen pişman olsa, tövbe etse sakale minha Kartteki nokta siliniyor, hemen siliniyor, derhal, otomatik otomatik siliniyor bence. Kart yılan durumu koruyor. Sin ade ama TB etmedi, yatağın kopmadı da günah devam ediyor. Zadet noktalar çoğalır, hatta T ablamın kalbi, kalbini kaybı alakasına tamamen kapsar kalbimde. Peki bunun insana bir zararı var mı? Dünyada var, var mı? Diyor. Bir insanın gönlü yalnız kalp başka gönlünün başka adam fark var. Kalp et parçasıdır. Kozoluş şeklinde insan sol tarafı göğüs altında göz boşluğunda et parçasıdır. Bu ne yapar? Onun görevi kanı temizce pompalamak. Maddi kalptir bu. Onun içinde... ...nurdan bir duygu vardır. Nurani, ruhani duygu vardır. Buna ne denir? Gönül, gönlüm. İşte insan odur. Ona ota gönül insandır. Ne der insanlar? Efendim işte gönlüm istemiyor bunu der. Akıl kabulleniyor. Göz kabulleniyor. Fakat ne diyor? İşte gönlüm razı olmuyor gönlüm istemiyor ya gönlüm hoşlanmıyor. Yani bütün mesele gönlümde muhtemel. Allah korusun bu nur olan gönül noktanın karar sende olur gönül sıkılmaya başlar. Gönül sıkılmaya başlar. Her duygunun zevk aldığı veyahut da tiskin bir şey var her duygunun. Mesela göz çirkin şeye bakınca göz buna rahatsız olur bunun koku alma duygusu bir yerde kötü bir koku var pis bir koku var bunun buna rahatsız olur muhtemelen bir yerde gürültü var ama kötü bir gürültü böyle Dandı, kötü bir gürültü var kulak buna rahatsız olur muhtemelen işte günahtan da gönül rahatsız olur ne yapar gönül? Gönül içinden sıkılır, daralır, bunalıma girer. Ne günümüzde? İçinde bir sıkıntı var. Nedeni belli değil. Gönlüm çok sıkılıyor. İşim daralıyor. Artık evde insan patlıyor. Dışarı çıkıyor. Oraya buraya gidiyor. Ama gönül içinde sıkılıyor muhtemelenler. Demek ki bir kimse eğer bir gününü günahsız geçirirse, yani kalbi gönlünün nurlu doğasını korursa, o görev kesen bari yapma hakkı vardır. Bir çocuk bile annesi onu sabahtan mesela temiz giydirmiş, okula güven göndermiş. Çocuk eve kiminesin o temiz gelse de, Annesi bunu sever. Ama çamur, mamur pis gelirse annesi buna kızar muhteremdir. İşte demek ki Allah de ricali, kulun, gönlünün temiz olması istiyor muhteremdir. İkincisi, bir kimse dünyadan imanını kurtararak arte giderse, giderse onu kimsenin de gerçek bari oluyor? Yani son nefeste, son anda, imanlı olarak, araya göşerse, kişi onda bunu fark ediyor muhtemelen. Herkes fark eder. Her insan. Son nefes gelince, insanın hayatı, nefeslerin sayısı iledir. Dünyaya gelen insan, yani bebek, diye geldiği anda, akciğeri solun sistemi çalışmaya başlar nefes alır bir insan bebek yani cennin anne karındayken onun akciğeri çalışma nefes almaz akciğeri al vardır ama daha çalışmaya başlamaz o peki ne yapıyor orada Annesinin kandı bir okuzcenle onunla yetiniyor dünyaya gelir doğduğu anda otomatikman akciğer devreye girer çünkü bir derim nefes alır. İyi nefesi bulduğunuz. Önünü kendine olur. insanın son nefesini verir. Alamaz sakın. Yani hayat bu. Bir nefes almakla başlıyor. Nefesini bitiriyor. Sayı tamamlanıyor. İti muhteremden işte normalde bir insanın son nebisi yaklaşınca gözünden manevi perde kaldırılır genelde tavandan o kişi gözünü diker, tavana bakar gözleriyle, tavana bakar neye bakıyor? E, tabi göremiyor neye bakıyor o anda ona tavan çatı matı perde olmaz göktür açılır Yerik ki kimse eğer imanlı kişiye ise ona cennetteki makamı gösterilir. Mevlam buyurur. Ey salih kulum, işte yarın burası der. O kimse cennete bakarken o kadar sevinir ki, o kadar sevinir ki hatta bazıları yani daha çok sevinenler Düğünün farkına bile varamazlar, varamadıkları. Peki nasıl varamaz? E Varamıştı mu e Dünya'da bir insanın gece ızdırabı var. Bebriye ağrıyor, taşar beplende, dişi ağrıyor, başı çalkılıyor, çıldıracak. Gece karanlıkta evin içerisinde, o anda dişi çalıyor, o askerler izine gelmiş. Ne olur? Bir anda kişi unutur derdini. Demek ki dünyada bile böyle kuvvetli sevinçler der, derdi unutturmasın derdi. Şey. Buyuru Aleyhisselam Hazretleri menkana Kelan Dehileh Bir kimsenin sonsuzu şu olursa La ilahe illallah de halen cenneh ahir kelamı kelami olursa bir insan dünyadaki son sözü bu olursa son sözü Mesela ölüm hastası artık yanında bulunanlar buna bunu söyler yavaş yavaş ama söyleyemez yavaş söylür ama la ilahe illallah la ilahe illallah denir o kimsenin dudana bakılır eğer ölüm hastası bunu gerek hafif bir sesle ve dudana bunu söyledi mi? Yeterli. Eğer sonra başka bir şey konuşmazsa, bunun son sözü bu derler. Evet, kelimeyi tevhidi söylürdü ama biraz sonra biraz aklı başına geldi. Mesela su istedi. işte torun sordu. Bir şey sordu. Ahu dedi. Tekrar buna gerekiyor. Tevhid gerekiyor. La ilahe illallah La ilahe illallah İyi kimse bunu söyler de son sebep olursa Dehalen cennet. Buradaki dehale fiili mazi, geçmiş zaman fiili dehale girdi anlamına geliyor. Cennete girdi. Yani girecek kişi olduğu için Allah bela buyuruyor. Peki ama yavaşça günahlar varsa ne olacak? E günahları varsa teremler günahları da sahabını geçerse ne olacak? Tabi cehenneme girebilir. Azabını çekebilir. Ama elinden sonunda mutlaka cehennete girecek yani. Kesin girecek. Bir de ani ölümler var. Bunlar ne olacak şimdi? Günümüzde mesela bomba iflak ediyor. Ya uçak düşüyor. Araba kaza yapıyor. Yani kişi farkına varamıyor. Ya da mesela kalp fizik işçiliği kişi anlayamıyor bunu. Bir de günümüzde, çok olarak günümüzde bu olacak bunlar. Ani ölümler var. Bu ne olacak? Bu ne olacak? Ama füceti lil mü'miniyeye. Bu müminler için bir rahat müjde bu. Öleceğini bilmiyor çünkü. Ölüm korkusunu yaşamıyor. Halil kapılmıyor böyle. Bilmiyor. Bu kimler için? Lill-i mümini. Gerçek müminler için İslam'ı yaşayan, İslam'ı uygulayan, tehvi olan müminler için ki bunlar zaten sürekli evin ehli bunlar. Rahatlı böyle. Ve Esef'ün Nil-Facir'i günahkarlar için ise o Esef'tir ve aldama onlar Neden? Onlar çünkü yanlış yolda olduğu için, Allah korusun tevbeye de zaman bulamıyorlar etmek isteyip bile onlar için bu kötüdür böylece. Demek ki bir kimse İslam'ı yaşıyorsa, İslam'ı uyguluyorsa gerek hasta ölsün, aniden ölsün bir şey fark etmiyor. İşte bir Müslüman bir Müslüman son nefesinde ölmeden önce ya da daha önceden daha önceden Kerim-i Tevhid'i söylemiş. Fakat Kerim-i Tevhid'in de anlamını da inanma gerekir anlamına da. Yani Allah'tan başka ilahi yoktur. Ancak kulu Allah'a yapılıyor kulu Kişi o anda imanı kurtardığı muhteremler ruh beden ayrılıyor. Ruhla olduğu anda nur kestiriyor. Nur, nur, nur kestiriyor. İman nuru nurlanıyor. O kimse imanı kurtaran farkına varıyor. O kadar seviliyor ki kimse o anda. O kadar seviliyor ki artık son bir sevince giriyor. İmanımı kurtardım diye. Bu da nedir? Onun bir gerçek bayramı işte. İman kurtaramaz böyle şey. Allah korusu tabi akside oluyor. Allah korusun. Korusu. Üçüncü gerçek bayram kabirdeki fitnelerden kurtulmak. Kabirdeki suallere, soruklara cevap vermek. Yine bu in indel kabre, kesin olarak kabir, mezar nedir? Her böyle benazil ahireti, ahiret aleminin ilk menzili, ilk durağı kabirden başlıyor. Yani kabir dünya aleminden değil alemde alemden muhteremler öbür alemden ilk kabrin ahiret ilk menzilede durağda bir nevi yani günlük kapısı gibi kapısı nedir? kabir Şeyin neca min hu ilk kimse kabrindeki azaptan kurtulursa fe ma badehu sonu daha kolay artık artık sonu kolay Allah korusun. Eğer bir kimse kabir azabından kurtulamazsa geleceği ilerisi daha da kötü olur kimseyi şeyin. Ne oluyor kabirde peki muhterem cemaatimiz? Bir insanın kabirine konduğu zaman tabi eğer kabir nasip olursa olmaz o onlara yine sor var ama bir kimse kabine konduğu anda yani yanı sağ yanı toprağa değdiği anda muhteremler o kimsenin de en şok olduğu an o an işte böyle, o an Ölen kimsenin yalnız bedeni ölüyor beden nedir beden ölümü hücre ölümü organ ölümü İnsan bir organı ölebilir insanın parmağı ölebilir kesilebilir ama insan bu değil insan nedir? Ruh, işte ruh ruh, ölümsüzdür ruh melekler sınıfındandır ölümsüzdür bu nedenle ölen kimse de bizden daha iyi olarak her şeyi görür insanları tanır konuşanları duyar Artı bizim ground'ı o görür. Artı bu da Şimdi kabre konan mevta kabri görüyor. Kendini kefene görüyor. Komutlanmış, gülüsüz erpilmiş. Kendine bakıyor. Benim de han başıma gelecekti bu. Ben de mi ölüyorum? bakıyor Kabre konuyor, kabre kuranları da görüyor mu temler? Bir de kabrin ne olduğunu görüyor. Ne var kabirde? Onu o görüyor. Biz görmüyoruz bunları. Kabre konur, üzeri tabuğu örtülünce iki gele buna şimdi kabir sualini sormaya ne diyorlar? Men rabbuke, Rabbin kim? Rabbin kim? Rabb diye kime kulluk ettin? Kimin kabul ettin Rab olarak? Evet. Ve madinuke, dinin ne? Hangi dini yaşadın? Ve men nebiyuke? Peygamberin kim? Hangi peygamberin sünneti yılına tabi oldu? Bu kimse dünyada Allah Rab Allah yönelmiş. Allah yoluna göndermiş kulu getirmi evlâmıza, azap korkmadan şaşırmadan cevap verecek. Rabbim Allah, heykandan bile bilecek, dini bilecek. Böyle ki melekler buna sorursa melekler, hey Allah'ın salih kulu, hoş geldin bu aleme, adeten rahatsın. Ona gidecekler. Buna göre bir sorgu Bu ki Rabbim kabre Ya kabir ve si'lehu kuluma genişle genişle kabir genişleyecek muhteremler. Genişleyecek böyle. Efendim bunu göremiyoruz o gönül bunu görecek muhteremler böyle. Başka bir alem alem böylece. Işte. Şimdi dünyada bir fakir kimse işçi inşaatı çalışan bir işçi eğer Allah katında salih, tekva kursa ne olur bu inşaat işçisi garip olabilir gülbette olabilir de inşaat yatıp kalkabilir bir kafası yere okuyor lençementi kağıdını kıyar yatar buraya ...altına tahta... ...yatak yok... ...çımantra kağıdı... ...yattığı yere karanlık... ...inşaatı karanlık böyle şey... ...ama... ...eğer Allah'ın salihulluğu seni olur... ...rüyasında... ...çok güzel şeyler görür böyle... ...genişlik görür... yeşili görür... ...nurlar görür... ...güzel rüya görür... ...uyandığı zaman da... ...gözünü kapı açmak istemez... Şimdi Mevlamız'ın böyle bir kuralı vardır muhteşemler. Tabi o manevidir bu. Ama her şey dünyada bir örneği var. Dünyada her şey bir örneği vardır. Bazı insanlar evinde sıkılır. Gönlü sıkılır. Az önce örnek verdiğim gibi. Bir kimse maddi durumu iyidir. Evi, köşkü, sarayı büyüktür, konforludur mantarası güzeldir ama işinde bir sıkıntı vardır gönlünde bir darlık vardır şey bunalım vardır ne olur? evinde sıkılır evine sığamaz evi bin metre karede olsa evi evi böyle geniş olsa evi de olsa bu kimsenin hafı evinde evinde sıkılır Ay sıkılıyor onu, patlıyorum der galiba. Kendi atar. Öyle insan vardır ki genelde evliyaların çoğunluğu... böler, evliyadan çoğunluğu böyle de terimler. Ki bir evliyola bir karanlık mağaraya girmiştir, aylarca dışarı çıkmaz, dar karanlık mağarada kül ve Allah Allah der ama Allah der ama gönlü Allah der, ruhu Allah der hücre Allah der öyle bir peyit alır ki tabarır ki böyle gözünü açmak istedir. Bu evliyeye o mağara muazzam genişti, huzur rahat vardı kendisine Demek ki kabirde o ruh için genişleyecek, genişleyecek muhteremler yani bunun örneği var işte kim bir kimse kabla kondu beletlere geldiler soru sordular Hey filan oğlu filan filan kızı filan Rabbim kim ya elhamdülillah Rabbim Allah dedi. Allah derken boştu da böyle Allah ya bağıracak kabri genişledi, kabri nur oldu. Aydınlandı. Bir mevta kabine daha konmadan, yani bir kimse öldü mü dünyada, bunun iki türlü yakınları dostları vardır. iki türlü. Bir dünya yakınların dostları, bir de öbür halindeki dostları vardır. Herkesin mutlaka vardır. Şimdi ölen kimsenin dünya dostları, Haber alırlar. Tabi günümüzde telefonla, mesajla haber alınırlar, gelirler. Bir de bunun ahiret dostu yakınları vardır. Anneciği vardır, Babacığı vardır, dayısı amcası vardır, vardır vardır. Onlara da orada mesaj gidiyor, maalesef gidi gidiyor onlara da. Konuşuyor mezar öyle konuşuyor birbirle konuşuyorlar, konuşuyorlar. Duydun mu? Ne olmuş Bak senin oğlun ölmüş, ölür mü? Ne yapıyor? O da seviniyor ama şimdi. Çok şey gelsin, özledim ben o böyle. Seviniyor. Şimdi ne olacak? Onlar da onu bekliyorlar şimdi mezarında. Nereye gömülecek? Haber alıyorlar. Filan mezara filan gömülecek. Oraya gidiyor bunun yakınları, arkadaşları, dostları oraya gidiyorlar. Bunu bekliyorlar. Mevtaşlının geldi. Ölen kimse de bunları görüyor. Onlar bunu görüyorlar. Ama konuşmaya, görüşme izin yok ama. Kalbine kondu. Melektaş'ın sorguya başladılar. Başladılar. Neye benziyor bu? Tutuklu bir insana benzer. Tutuklu kişi karakolda sorgu çekiliyor. Onun kimse görüştürmezler muhtemelen. Buna benziyor bu da. Yakınlara buna bekliyorlar. Ama görüşemiyorlar. Yakınları. Hele canlı yakınları, ah çekiyor bana ah yavrum cevap verebilirse, Rabbi cevap verebilirse beni, bekliyorlar. Eğer cevabını verebilir de mi, metre gidiyorlar, onların şimdi serbest hücum edilen <gülüyor> mezara. Şuralar için engel olmayabilir. Tabi bazı öyle kadın var ki, mesela da ölmüş, hiç yavrusunu görmemiş yavrusunu. Yavrum, hiç ben göremedim yavrum diye Sarılıyor bu taraftır. Kadın genç ölmüş çocuğun pek duymamış çocuğuna. Ona sarılıyor bu şekilde böylece. Ama Allah korusun eğer kabrindeki mevta cevabını veremezse azap başlıyor. yakına bunlar görüşme izni yok, yasak olmalı diyor. Karşı anneciye bakıyor, babacıya bakıyor. Dostlara Dostlara bakıyorlar. Bu feryattan mı? İlk bu. başlıyorlar. İşte bir kimse kabrine konduğu zaman meleklere cevabını verse Rabbim Allah benim İslam diye cevabını verdi mi? Kabine geniş dur mu? Doğul geldi mi? O zaman da oluyor? Gerçek barım sevinç muhtemelen Sevinç oluyor evvel. Hatta diyecek ki hadışta böyle geliyor ölen kimse o anda bakıyor ki kabir hayatı, kabir hayatı. ya Rabbi neyse daha önce ama ya Rabbi be böyle güzel alem varmış böyle ruhsat bir alem tatlı bir alem gerçekim yok yok muhtemelen soğuk soğuksa yok ışıkı yok muhtemelen nur tatlı bir alem işte o zaman ne oluyor yaşa barem olacak muhtemelen Dördüncüsü bir kimse mahşer yerinde amel defterinin sahiline alır ve mizan tartıda sırap ağır gelirse bir orada yaşa baran var. Bu baran daha bir baran. Buyuruyor bize Mevlamız İnşikak ayet 7-8'de. Fem öte kitabı yeminihî bir kimsenin ama defteri sahne verirse, kitabehü bir yeminihü sana verilirse. Herkesin iki iki melek var. Mevla buyuruyor, kiramen katibine. Yazıcı melekler bunlar. Ama nasıl yazı? Öyle kalem, kağıt, defterli. bundan mesela 100 süre önce bu konu biraz daha zor anlatılması bu konu anlatılması zordu 100 yıl önce çünkü 100 yıl önce ancak yazı kalemde olurdu ama günümüzde bilgisayarlar var şunlar bunlar mı? bu iki millet ne yapıyorlar bir nevi çekim yapıyorlar çekim. hem görüntülü hem sesli bir kimse ne yapıyorsa iki melek hani iki tane gizli kamera var iki yoğunumuzda. Mali iki kamera var. İki meleğin görevi nedir? Biz izliyorlar, çekim yapıyorlar Namaz kılıyor, çekim başlıyor. Tekbir aldı. El bağladı çekim yok Okurken hem sesini bırakmıyor vereceği. Mülki sesiye çekim yapılıyor diğeri de mesela işki işler keşk aleminde, mor aleminde radyeli bir hanım kız açı saçık geziyor. Bu da çekili bu Eğer bir kimsenin amel defterinde yani bu çekimde amel defterinde sevapları çoksa o kimseye bu amel defteri mahşerde sal verilecek. Allah'a göre günah çok senin olacak sol önüne verilecek. Onun sağ eli olmuş gibi kımıldamayacak sağ eli. Kımıldamayacak, onun sol önüne verilecek. İşte Mevla yürüyor. kimin mahşerde amel defteri sağ eline verilirse fesheb-i yuhasebi hisaben yesira. Bugün kimsenin hesabın mahşerde ne olacak? Çok çok kolay olacak. Matabar. Hisaben yesira. Ma hesabı böyle şey. Böyle fazla sıkıştırılmayacak, fazla korkmayacak, herdekmayacak fazla. Ne öyle buna fazla baskı yapmayacak, hesap kolay olacak. V en ve sürurah. Ve bugün ise önce Kim ehli? Cientik olan ehli ayrılanlar. Onu ne diyecek? ve seminci olarak. ...bir bayram olacak böylece, aralarında böylece. Bak bak sayılmalı olamayacak terimi, bakın bakın. Bakın bak bu hesabın çok. Bu da sevinçli kişi böyle. Neye benziyor? Yani karnı alan çocuklar gibi bir nevi muhtemeler. Çocuk karnısını alır. herede de notları yüksekse noktada ...çocuk kaplı gibi karnısını koşmaya başlamış. Ele gelir, sevinçli gelir böylece. Demek ki orada da... ...bir nevi karnı alan çocuklar gibi... Aldı Amet'in sahilini aldı. Bir baktı ki, görüyor sevaplarını görüyor buradan. Koşup bir ehliye gelecek. Sevmişti. Ondan sonra Sıra geliyor. Mahşerde günahların, sevapların tartılmasına sıra geliyor şimdi. Böyle buyuruyor. Femen sefret mevazinuhun Kimin mizanda sevabı ağır fazla gelirse bu elhamdülillah bize Mevla'nın rahmetin muhtelenler yani hiç günah olmayacak Mevla buyurmuyor bak muhtelenler kimin sevabı kimin sevabı günahından fazla olursa daha fazla olursa yani bazıları bunu yanlış algılıyorlar ne diyorlar efendim işte kalbin temiz işte kötülük yapmam, şumum yapmam. bir de bir namaz borcum var. Onu kışımsıyor. Allah korusun felaket. Yanlış görüşme Tanrım. çünkü bir namaz kılmanın sevabını, meleğe de yazıp bitiremiyorlar. Bir namazın sevabını, bir vakit namazın sevabını bir Allah demenin büyük sevabı var. Bir besmeyenin muazzam sevabı var bir Fatiha'nın muazzam sevabı var. Namaz her var namazda. Abdest var, gusül var, üst baş temizliği var, kıble yönelmek var, cami eşliğe gitmek var. Sonra tegbüle başlıyor. Artık durmadan okunuyor bir şey. Kılınan bir vakit namazın sevabı ne kadar çoksa kılınan namazın günahı da o kadar büyük o yani bir kimse Allah korusun eğer bir vakit namazını kılmamışsa o kadar muazzam, büyük, kogur günah alıyor böylece. Bu işin o kardeşlerimizi uyalım inşallah muhteremler. Kardeşlerimizi yani namaz kılmamayı hafif almasınlar. Allah korusun bir vakit namazın günahı Bizan'dan tarttığı mahşerde dengelenci olacak. Eğer sevap olsa sevap tarafı ağır basacak. Kılmamışsa günah tarafı ağır basacak. İşte kimin de mahşerde Ahmet'in sahiline aldı. Bizan'da da Seb ağr geldi. Ne olacak bunlar kul müffrih? Bunlar felabına bunlar falan. kurtulunlar işte. O zaman ne olacak? Bu da geç bayram ama hep bayramlar büyüyor ama bu daha büyük bayram olacak bayram. daha büyüdü bayram belirce. Bayramı. Erhamdülillah. Ahmed Efendi ustahanı aldı, siapları bol görüyor bunlar sevindi. Bir zaman geç tahtaya geçti. Siapı ağr geldi. Geçti cennet Bu da nedir? Gerçek bayram Altıncı bayram Gerçek bayram Ve beşinci bayram Bir kimse Sırat köprüsünden geçerse Yine doğru bir bayram olacak Sırat köprüsünü Geçmek Halk arasında bir Söyle vardır Yani gerçektir eğer bir kimse... ...gafletle... ...fazla böyle kahkale güldü mü... ...ne derler? O kadar güldü derler. Sırat köprüsü geçtin derler. Demek ki bir insan... ...sırat köprüsünü geçmeden... ...fazla gülmeye de... ...hakkımız yok. Derler. Onu geçmeden. Nedir Sırat köprüsü? Altı cehennem. Altı cehennem. Cehennemin bir ucundan ucuna kadar baştan başa kapsayan bir köprü. Nasıl köprü? Demir mi, taş mı, bir şey. Yalnız hadi şöyle geliyor, kılınca kılıçtan keskin. Yani geçmesi çok ama çok zor. Altı ateş yani. Cehennem Cehennemde gaya deryaları var. Yani kaynayan denizler var. Deniz kaynıyor böyle fokur fokur kaynıyor. Hem bir homurdan ses çıkıyor, hem buhar çıkıyor. O köpüğü üzerine çıkıyor buharlar. Cenemin alevleri köpüğü geçiyor, yakıyor. Arada bir cenim insan ködeceği, ateşli köpüğü saçıyor böylece. İnsanlar her oradan geçmeye mecbur. Ancak cennet oradan geçiliyor. İnsanın köprüye gelince ne olacak? İşte orada ana baba günü, nefsi nefsi böyle şey. Cehennem kudurmuş. İnfrak ediyor, saçıyor. Alevler yakıyor, buharlar yakıyor. Bir de zabani melekleri var, insanı kapıyorlar, günahkarı kapıyorlar. Şey. Bir de de bir çekim gücü var cehenneminde. Neyi çekiyor? Günahkarları çekiyor. Kim günah çoksa cehennem bunları çekiyor kendine doğru. Çekiyor bunları kendine doğru. Şimdi orada nasıl geçireceğiz? Cehennemden, sal köpüsünden. Mevlamız bize buyuruyor, Fatır 18'e, ''Velâ et bizi uhra.'' Orada sal köpüsünde, kimse kimkine yüklenmez. Yani bir kimse Allah korusun, dünyada tebliğ edememiş. Bunu arınamamış. Orada günah taşı ne sene olacak mı teremler? İşte sola saat köprüsünde yükle sırtına bunlar günahları. Kim bile kaç bin ton, kaç bin ton? Yani sırtında. Ve entel dimiskuleti ila hrimliha la yemmenun şey gün. Günah çok olan bir kimse Aşırı günah var. Kimlere şartlıyor. yere sürükleniyor, adım atamıyor, sürüne uğraşıyor, gün eziliyor. Ve intedim muskalat ilahim diyor ha. Bakıyor yakınlara geçiyor, oğlu geçiyor, kızı geçiyor, karısı geçiyor, babası geçiyor. Yalvarıyor onlara. Ne olur, yardım edin bana. Alın azem günahımı. Hayır onda bir şey olmaz yani zâ kurban en yakını bile olsa hiç bir bakma yüzüne bakacağım ben Nefsi nefsin şey. Peki ne olacak? Hiç günah olmayanlar, hiç günah olmayanlar, zaten günahlar çekim, içirim şeki insanları. Eğer bir günah yoksa o kimse cennetin çekimlerinden kurtuluyor. Bunu canım çekemiyor mu Kuş gibi olacak, kuş gibi çekmedi mi Ne mutlu onlara, eğer dünyada tebi etmiş, Allah yolunda yürümüş, İslamdan taviz vermemiş, İslam yaşamış, her koşullarda aşağıdan da çeviden dıştan da... başına bir olay ne yapmış, buna sinen çekmiş, Allah demiş, Allah demiş. Allah'a bağlanmış, havet vermemiş. Eğer günahsız gidersen ne olacak muhtemelen orada? Günah hiç yok. Bunu cehennem çekilmiyor böylece. Hafif. Yer çekilmiyor bunlar böyle. Kuş gibi böyle. Uçup uçak Günah az olanlar, onlar da yine evveli koşacaklarına. Allah günah çok olan ne olacak? Bunlar artık atacak, düşecek, kalkacak ama yanıyor bir taraftan böyle. Yanıyor, yanıyor, yanıyor peki ne olacak acaba neden buna gerek var sonunda bu sanat köprüsü neden gerek var acaba muhteşemler bunu Allah yarattığına göre buna gerek var bunun gereği şu eğer bir insan günahları ile cennete girerse orada huzur bulamaz gönül kar olduğu için bir insana günahkar bir insan günahkar olarak cennete girerse orada yine huzur bulamaz Önce bir boşuna gider, yeme içmek bakar, sonra gönül sıkılmaya başlar, dalma başlar... ...onu buna saldırmaya başlar. Düzen bozulur. Ne gerekiyor? Günahın sıfırlaması gerekiyor. Nedir saat köprüsü? Günahdan arındırma, operasyonu ve Bir insanın birbirinde taşı var. E, sabreden taşlar var taş büyük çıkmıyor dökülmüyor parçalanmıyordu o alınmadan sademe muhteremler almak kolay mı bunu tabi kanı yaralacak bebe yaralacak operasyon geçirecek muhteremler ama ancak kurtacak. demek ki ne sırat köprüsü Allah rahmeti muhteremler Allah rahmeti bir zarar verir. nasıl olacak orada mesela bir kimse dünyada sırtına bir küfe yok demiş küfe Üzerine içinden buz var. Buz kalıplığı içerisinde var. Ağır yükü anlayın. Ağır yükü bunun üstüne yükle bağlanmış. Güneş yağmadan böyle zor gitme uğraşıyor böyle. Yavaş gitme uğraşıyor. Yolu uzak. Ne oluyor yolda? Güneş çıkınca buz da erimeye başlıyor. Böyle damla, damla damla damla damla damla damla erime başlıyor. E tabii. Zamanla olur bu buz erip biter mutlaka işte. Günah bunun gibi bir şey. Demek ki sağ köprüsü, haktı gerçekdir, adalettir, lazım o telen böyle. Biz bu da böyle şey. Şimdi bir kimse... sağ köprüsünü geçti, bitirdi. Neye benziyor bu? İşte örnek verelim. Mesela bir köprüdeyiz, dar bir köprüdeyiz, icdam var köprüde. Köprü çatırdamaya başladı. ayakta onun niye filan köprü başladı çatırdamatırdamaya? İzlem var, arabalar kalabalık arabalar, uzun köprüde ne yapıyoruz değil mi? Aha bir önce sahile geçsem karşıya. Ah sahile geçsem. Kim önce çıktığım sahile, oh der bunun gibi kim de böyle berat saat köprüsünü geçti mi? Dönüp arkasına bakacak. Ama geçirmeyenler çok, yüz milyarlar var insanlarda, barışanlar, ağlaşanlar, aman dur ne olur, nuruna fadam diyenler var. Ama nefsin nefsin muhtemelenler. İşte kim köprü geçersin olacak, Onu anda sevinci barıma dönüşecek muhtemelenler. Bir insanın günahı yoksa uyanacak mı köprü geçerken yanmayacak mı? Ateşleri tabaranı, yani, gülü arası maddetleri yekulunlar lil mü'mini gerçek mü'min, günah sıfır o köprüden geçiyor, uçlara geçiyor diyecek ki ona ateş cehennem yer mi kıyameti cüz ya mü'min ey mü'min çabuk geç çabuk çabuk geç mü'min fakat etfa nurüke lehebi senin nurun ateşimi söndürüyor dengeni bozuyor bak muhteremler cehennem ona yalvaracak yalvaracak aman çabuk geç çabuk geç senin nurun ateşini söndürüyor e, dünyadan su söndürerek göre muhteremler demek ki nurunda o nuru da bunu söndürüyor muhteremler işte oradaki gerçek var. yapmak için ne gerekiyor dünyada günahları öbür aleme taşımamak gerekiyor muhteremler Günahları da küçümsememek gerekiyor. Günah ne kadar küçük de olsa ama sürekli işlenince ufak nokta da olsun ne oluyor? Sürekli işlenince bunlar çoğalıyor bunlarda. Ve müminlerin son bayramı ahirette, gerçek bayramları. Bu ne nedir? cennete girildiği an cennete giriş anı an heyecan doğrultu gözler cennete bakıyor heyecan doğrultu tutulmuş yani son an cennete giriş anı. buyuruyor bizim evlamız Zümer 73'te vesikallintekarabbehüm <Sessizlik> vesikallintekarabbehüm ilerin cenneti zümerah Bizi sek Kimler ellezine takav rabbuhum? Dünyada Allah'tan korkan, Rabine korkanlar dünyada. Allah'tan korkanlar. Takva yaşayanlar, yalan sakınanlar, yadım atmayanlar, günah yani vermeyenler yaşayanlar. Bunlar şir olacaklar ile cenneti Zümera. Zümre bölük bölük Bölük bölük böylece. Tabi daha önce gidenler var gidenler var böyle Hatta izâ O cennetin Ölüne geldikleri zaman Artık imtihan bitti artık Ölüm Bitti Kabir alemi bitti Mahşehzat bitti Salkıncık geçildi. Artık gönlünüz şey oradan benim Toplanan müminler, başlarına peygamberleri cihane önüne geldiler. ve futiyat ebwa buha. Bütün ehl toplandı. Tabii kaç katılıyor? İnsan olacak orada mümini alacaklar. Şimdi bakıyorlar cihanete bakıyorlar ama göremiyorlar. Kapları kapalı. Devla bölüyor befut evbabı açılacak kapıları der. Burada, burada Bab, kapı anlamına geliyor. çoğu, çoğulu. 8 kapısı var cennetin. Açılacak kapıları bir kapının genişliği de hele gülünç daha büyük daha genişti. Kapının genişliği böyle. Şimdi tabii heyecan dorukta. Gelir cennet nasıl bir yer cennet. Gerçi nefoku yani kokusu, Allah kokusunu Ruhlara o feyzi aldı, tadı aldı, günahları sıfır, kuş gibiler, gönlürler nur, huzurla kendileri. Ama yani bir cennet merakı var. Nasıl bir şey bu cennet? Açılınca bakılacak bir cennet bakılacak ki gerçekten gözlerin görmediği bir güzellik, hayalleri şatatan, evhamları şatatan var. Sınısı bir güzellik cennet. Öyle bir cennet. Nur, güzelli güzellik, güzellik, Yok Rekalim hazinetu ha. Orada bekliyorlar. İzleyin oldu daha böylece. Ziyaretin hazine darı var. Hazine darı meleklerin başı var. Adı Rıdvan Melek. En güzel melek o. Güzel büyük melek. Çıkacak, kapsayacak. Direktin yanındaki insanlara. İnşallah biz orada oluruz inşallah. İnşallah. Selamün aleyküm. Selam verecek. Selamün çıkacak. aleyküm selam verecek. Buradaki selam anlamı farklı olacak ama. Dünya selamı duu anlamını taşıyor. Yani Allah selamet versin bu anlamına geliyor. Oradaki ise haber olacak. Artı selamet ediniz. Artı da yok artık orada. Doğar biter artık orada. Selam verecek selamına aleyküm artık ebediyen selamettesiniz neden fıb-ı tüm buraya tertemiz hak günahsız buraya geldiniz hepsi nur doğasını koruyor nur. İçeride olan nur içeriyle sıkıntı yok darlılık yok kimse kimse karşı bir kıtsan şey bir şey yok aralarında fedhuluha halidin fedhuluha buyurun içeri bakalım. Buna fe fayd cezaya deniyor buna. Girin bakalım. Hem de halidin ebedi kalıcı olmak üzere. Yani girin de bir pik yapın gezindeyim. Evet. Yok. Yapmayın. Fedhuluha buyurun buraya giriniz. Hem de halidin ebedi sürete kalmak üzere. İşte bu izin verildiği anda önce Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ilk adım atacak. Sandi Sıddık sonra Ölüme Faruk diğer sahabeler aşağı yönbeşler diğer sahabeler Mekke Bidin halkı on değerli Müslümanlığı evli olarak bütün salihler ve giriyor muhtemelen. Tabi kapı geniş bir geniş böylece. Giriliyor. İşte cenette ilk girerken adım atıldığı andaki sevinç huzur Ocak'ın neşe, onda Kur'an-ı feyiz. Her şey geçecek bana. Elmi baran, yaşa baran, o Nişah'ın tarafları. Ne var jantı müftülerler. Tabii konuya fazla giremeyeceğiz. Hadi ökmüşüm çalışayım inşallah. Bu aşamadettleri iza dehal ehli cenneti en cennete. Cennet ehli cennete girince ...dünadi <gülüyor> münaidin... ...bir melek ilanacak, bağıracak... ...haber verecek... ...ineleküm tahyev... ...felâ temutu ebeden... ...artık... işte burada ebedi hayat var... Istedim. ...ebedi yaşam var... ...ölüm ise hayat artık ister ...ölüm yok artık, artık artık ölüm yok burada... ...neleküm entesihu... ...felâ ebeden... ...artık ebedi... ...sağlık var... ...sıhhat var, huzur var... ...hasla yok. Ve <gülüyor> in leküm... ...teşibbu... ...fela tehramu ebeden. da sürekli... ...genç kalacaksınız... ...burada yaşlamak yok. Ve in leküm entenamu... ...fela tebesu ebeden. Burada sürekli... ...nimet var, sevinç var, sürü var... ...huzur var... Ama keder yok sıkıntı yok sıkıntı yok keder yok burada Hele ciğerinden girdi Ne yapacaklar Önce her Müslümanı bir melek karşılayacak Herkes orada yeri hazır Buradan yatırım yapılıyor Buradan oraya gidiyor İlk kez namaz kıldık para gitti o Orada inşaat devam ediyor Yatırım yapılıyor Yeri hazır herkesten böyle bir Melek gelecek gel bakayım Ali Efendi, gel bakayım Hasan Efendi, gel bakayım Haşa Hanım. bunu, onu, kendi makamına götürecek. Ne kadar? Oranın en fakirinin yeri dünyanın on katı büyüklüğünde. Dünya on katı büyüklüğünde. En fakirin yeri. Olur böyle bir şey? Şimdi, muhteremler bir insanın yaya yürüyüşünü çıkarsa ona her şey yeter 5 kilometre işte sabah ya akşam bir yürüyüşü çıktı ne kadar yürür 5 kilometre 3 yürür böyle şey ona bir alan yeter bir şey de çıktı ona az gelir 5 kilometre ama hem bitir 5 kilometre Ya aynı demek istemiyor tabi taksiri Orada yüz kilometre lazım muhteremler. Uşağa bindi, orada bin kilometre lazım. Gelişim muhteremler. Cennette hız, kısıntısı yok hız değil, cennette. Hız serbest. Yani hız yok kısıt ama cennette muhteremler. Cennette. İnsanlar orada cennette isteyen yürüyecek. İsteyen uçacak. Nasıl uçacak? Bir şey hızını geçirecek orada muhteremler. Düştü işte. mübirlikler. Düşünün ki bir insan, ışık hızıyla uşuyor. Dünya ne geliyor ona? E ışık hızına dünyayı saniyede yedi sefer dönüyor. Yedi sefer saniyede dönüyor muhtemelen. Dünya dar geliyor bakınız, daha geliyor muhtemelen. Onun için, oranın en fakirinin malı mülkü nedir? Dünyanın on katı büyüktü en fakiri bağımak. Yani bin katı var tamamen. Cennette yemek içmek serbest muhtemelen. Kıslama yok. Orada mevsim yok Yazı yok Orada zaman birim yok cennette Yani hafta yarı yok adı. Yani Unutulur bunda bitti Hep aynı an Aynı iklim Bağır iklimi hep ışık dur bırak Sürekli gençlik 30 yaşında insan erkek kadın Sürekli gençlik yaşlanmak yok Saç ağırmıyor Tırnak büyümeyecek Saçta büyümeyecek gördüm adam Orada kilo almak yok. vela biriyor yürüyor. Külü bu henniyen. Kulanı yiyin, için, yiyin işin kularını. Serbest, serbest, bol bol. Ama henniyen. Acaba kilo alır mıyım? Yok. Külü almak mı Acaba sıkar mı? Fazla kaçırırsam? Hayır. Henniyen. Hemen sindiriyor. Ne oluyor? Sindiren ne oluyor? Böyle. Görünmeyen bir gaz gibi çıkıyor beden dışarı çıkıyor beden dışarı çıkıyor. Bedenine. Bazen ağızdan bir germe gibi gelecek. Bazen hafif tel gibi olacak. Çoğunun bir gaz şeklinde, reis gaz şeklinde çıkıyor bedeninden. Yani cennette bağırsaklar çalışmayacak. O da bebek çalışmayacak cennette O da neden tuvalet yok cennette. Bakın böylece. Yani yemek içmek var. Kir almak yok ama Efendimiz'e işte fazla kaçını sıktı beni yok o, o diyor e yaşamak yok gençlik devamlı devamlı sürür sevinç, huzur devamlı bir olay yok ki insanın değişirsin koşullar değişmiyor değişmiyor orada işte cennet ehli cennetteyken birbirine görüşüyorlar ziyaretler yapılıyor Yakınlarına buluyorlar. Herkese eşi olacak. Kim tek kalmayacak orada, eşi olacak. Eşi cennete gitmiş, bir cennette onun değişecek eşi Ama kim sonra da tek böyle kalmayacak orada. Cennette bir de sohbetler, var. sohbetler mutlaka, sohbetler. Şeytânın sohbetleri, evliyaların sohbetleri. Sağbelerin sohbetleri, Peygamberlerin sohbetleri. Bir gün Harun Reşid'in canı sıkılmış, Harun Reşid'in Abbasi halifesi, canı sıkılmış. demiş ki bana bir şehit bulun, bana bir de mi Gazi bulun, Gazi, Mücahid bulun bana. Yani çok savaşa girmiş, savaşın bir Gazi bulun bana. onunla bir görüşeyim bakalım. Yani cihat bunu açlasın bana. Battal Gazi'yi getiriyorlar. Battal Gazi Çok yaşadı. 200 yıl yaşadı ömrü. Ama değişti yine kendisi. Battal Gazi'yi bulup getiriyorlar kendisine. Haruncu ayağa kalkıyor. Bunu oturdu yerine. Bunu hürmet ediyor. Diyor ki ya Battal Gazi senin hayatın Allah'ın da cihatta geçti. Bana bir hatırını anlatır mısın hatıran hatır, anlatır mısın bana? biraz duruyor da, şöyle buyuruyor ya emir-i mümini bir gün diyor Rum diyarına girdim Anadolu'ya Rum diyarına girdim diyor oturuyorum bir ağacın altına biraz dinleniyorum diyor atıyorum bir yere falan dinleniyorum biraz otururken baktım bir atlı bana doğru geliyor dikkat eden baktım Müslüman kisvesi gördüm üzerinde sahibi ekliyorum ben diyor ...yaklaştı bana diyor, bana selam verdi diyor. Tabii selam verince diyor... ...anadığı Müslüman kardeşim... ...kalktım diyor, yardım et altına indi... ...sarıldım diyor... ...o atlı bana sordu diyor... ...Bahattı'ya sen misin? E, ...benim. Allah şık olsun diyor, secde kapılıyor. Bu atlı, secde kapılıyor. Sonra baktım diyor, şaşırdım diyor. Secde'den kalktı, dedi ki bana diyor... Allah'ta iki tane duam var. İşteyi Allah'tan var diyor. Biri battal gazisi ön öl, görmede ölmeyeyim. İkincisi battal gazisi yanlış şey olayım. Allah nasip etti diyor seni gördüm. İnşallah böyle ben işkeye olacağım. biraz sonra diyor. buraya geliyorum. Ben, ben bir ama veremedim buna diyor. Otururuz diyor. başta bu sohbete. Biraz sonra baktık diyor. 3 tane rum geliyor. Rum askeri ama iri yapılı yani gerçek savaşçı olduğu belli 3 durum askeri geliyor ben de sürekli bu savaşlara girdim 3 yani tane askeri benim gördüm fazla büyümedi benim böyle diyor. bunlar bize gelince diyor, dedi ki arkadaşım bana yanıma gelen battal sen dur burada bak Allah için sen kalkmasın ben bana Allah duamı kabul etmiş seni buldum ben burada şehit olayım önce ben çıkacağım bunlara şehit olayım sonra sen şey girişirsin bu kalktı diyor. Üçü buna saldırırlar. Bu birinin boynuna kılıcı vurdu. birin başında kesti diyor. Öbürü de bunun cimbetler diyor. Bundan başında boynuna kılıcı kesildi. Başı birinin fırladı düştü diyor. Bedeni bir yere düştü. Başarı düştü diyor. Şişin tabi sıra bana geldi diyor. Ben iki Rum askerim diyor. Önemsemiyorum diyor. Ayağa kalktım aldım kılıcımı diyor. Sonra savaşa giriştim diyor. Biri öldürdüm diyor. Tek kaldı tek kaldı ama diyor, öyle insan garmademli, savaşçı diyorlar. Den gel bana böyle diyor. Onu başaramıyorum böyle diyor, Dengeli bana diyor. Bir o hanı bir hanı öyle. Bir ara diyor, o han bana saldırırken diyor, hafif geri kile alayım derken diyor, ayağım kaydı, yere düştüm, sırt üstü böyle diyor. Yere düştüm diyor, sırt üstü böyle diyor. Kılgın düştü bir yere, ara, ben yere düştüm. Üzeme geldi diyor, göğsüme pis ayağına bastı Kızın diye dayıda boynuma dedi ey battal sen öldürdün ama başladı son nefesi gelden bakalım beni de alır işte bana Değil böyle. ben de durmadan diyor hep Allah'a zikrediyorum ona artık sanırım geldim böyle diyor o arada baktım diyor o görmüyor arkası o arkadaşımı diyor bedene kalktı diyor başlısı, başı ayrı Medine kalktı diyor, elini kuyucuğuna aldı diyor, arkadan bunun başını keşti diyor, geri yattı düştü böyle bir. işte İşte muhtemeler, inşallah cehaette Rabbinasibinden girerse oraya, orada gerçek şehitler gaziler orada sabır olacak muhtemel. Yine sabır olacak orada olacak böylece, işte gerçek varım o muhtemeler. Tabi ne gerekiyor? Buradan oraya hazırlığımızı yapmamıza gerekir. Gerekiyor. Allah inşallah o günü nasip etsin cehennete girmeyi nasip etmeli inşallah. İzlediğiniz Fatih Fatiha.